2003 yılının önemli bir bölümünde ulusal bir dağıtımın gerekliliği, dünyada benzer uygulamalar, yazılım sanayisinin mevcut durumu ve eğilimleri araştırıldı. Ülkenin bilgi teknolojisi alanındaki insan kaynağı, yerel yazılım sanayisinin yetenekleri ve rekabet unsurları incelendi. Tüm bulgular ışığında 2003 yıl yazında bir ulusal işletim sistemi dağıtımı oluşturmanın yerinde bir karar olduğu sonucuna varılarak somut düzeyde planlama işine girişildi mevcut işletim sistemleri başta linux olmak üzere incelendi. Açık kaynak yazılım metodolojisi ve felsefesi ayrıntılı olarak çalışıldı. Hedef, bir dağıtım oluşturmanın ötesinde bu dağıtımı sürekli kılabilecek düzenlemeci yapıyı da kurmak olduğundan yazılım sanayisinde, özellikle açık kaynak çerçevesinde kullanılabilecek iş örnekleri irdelendi. Bu incelemeler sonrasında 2003 yılı sonbaharında Linux temelli, açık kaynaklı, olabildiğince GPL lisanslama yöntemini kullanan bir işletim sistemi dağıtımı oluşturulmasına karar verildi. Pardus projesinin hayata geçmesi, 2004 yılı başında teknik ekibin çekirdeğinin oluşturulmasıyla başladı. Bu aşamada Türkiye'nin Linux geçmişi, mevcut ve planlanan dağıtımlar, açık kaynak ve Linux camiası ve girişimleri de göz önüne alınarak, var olan bilgi birikimi ve deneyimden en üst düzeyde yararlanmanın yolları arandı. Sonuçta işletim, ulusal işletim sistemi gel geliştirilmesinde görev alan en uygun kişiler Türkiye'nin dört bir yanından seçilerek TÜBİTAK bünyesinde bir araya geldiler. 2004 yılının önemli bir kısmı teknik seçeneklerin değerlendirilmesiyle geçti. Farklı linüks dağıtımları incelendi. Mevcut dağıtımlardaki eksiklikler, olası gelişim alanları, yapılması gerekenler ve bunların iş gücü ve kaynak gereksinimlerini irdelendi. Hedef kitlenin kim olacağı üzerinde beyin fırtınaları yapıldı. Bunun sonucu olarak yol haritası seçenekleri belirlendi. 2004 yılı Ekim ayında bu teknik değerlendirmeler sonuçlandı ve yayınlanan proje ana sözleşmesi ile amaç, yöntem ve takvim belirlendi. Pardus'un bilişim okur yazarlığına sahip bilgisayar kullanıcılarının temel masaüstü ihtiyaçlarını hedefleyen bir işletim sistemi olmasına, mevcut Linux dağıtımlarının üstün taraflarını kavram, mimari ya da kod olarak kullanılmasına ancak otonom sisteme evrilebilecek bir yapılandırma çerçevesi ve araçlar ile kurulum, yapılandırma ve kullanım kolaylığı sağlanmasına karar verildi. Teknik hedefi ve yöntemi belirlenen tasarı hızla ilerlemeye başladı ve 1 Şubat 2005 tarihinde ilk ürün olan Pardus çalışan CD 1.0 yayınlandı. Tasarının amaçları ve teknik yaklaşımı hakkında Linux camiası ve kullanıcıları bilgilendirmeye başlayan çalışan CD, beklerinin üzerinde ilgi gördü. Sonrasında geliştirme daha çok özgün yenilik tasarımlarına yoğunlaştırıldı ve nihayet 26 Aralık 2005'te Pardus'un ilk kurulabilir sürümü olan Pardus 1.0 A üzerinden yayınlanmaya başladı.